Cerek Annesi'ne ait, Cerek Hocası'na ait bütün mallar istirdad ediliyor. Fatih zaruret içine giriyor. O teessür içinde zavallı Fatma Sultan kahrından vefat ediyor. Bir rivayet tarihlerin kaydettiğine göre onu da kızım bahtsızlığı için şey yapayım Arnavutluktan bir izlen çıkmış. Arnavutluk'ta çıkan İsyal üzerine bunu Fatma Sultan'ın tahriki olarak jurnal etmişler. Ve padişah da 3. Murat'ı zat padişah da Fatma Sultan'ı Marmara Denizi'nde suya atarak boğmuş. Böyle bir akıbeti var. Böyle bir şey var Fatma Sultan'ın. Bunu söylememden mahsat şu. Zaman zaman biz o zamanlar tekke'de ibadet edersek ibadetimizi yaparken müezzin efendi dua kısmı geldiği zaman Fatma Sultan'ın ruhuna da Fatiha göndermemizi, göndermemizi cemaatten isterdi. Ve hepimiz Fatma Sultan'ın ruhuna efendim Fatiha'mızı göndeririz. Tabi cami yıkıldı. Caminin yıkılmasının sebebi oraya maliye e, defterdarlık binasının yapılması amacıyla yıktılar. Fakat işin diğer tarafı şudur. Caminin ve meşrutanın bir karış yeri dahi defterdarlık binasının altına girmedi. Girmedi. Yani hızuri yere camiyi ve meşrutayı yıktılar. Üzerine bina yapacaklardı. Onu da yapamadılar. Ama belki bu muhterem Gülüşhane'li efendinden beri gelen zevatın ruhaniyetinden olacak kimse o arsayı bir binanın altında tutmadı. Bugün o arsa olduğu gibi durmaktadır. şimdi Fatma Sultan'ın ruhuna gönderme artık kalmadı biz gönderiyorduk bizden de ari kaldı Fatma Sultan ama ben şahsen belki orada Fatma Sultan Camii'nin şimdi hayatta kalmış olan belki son cemaatin son cemaatinden biriyim ne zamanki dua edeceğim, Fatma Sultan'ın ismi hemen çağrışım yapıyor. Hemen çağrışım yapıyor. Ve o çağrışımla ben her namazda Fatma Sultan'ın ruhuna da Fatih'a gönderiyorum. Belki o camide cemaat olmuş kimseler o zamandan sonra bunu da ihtiyaç haline getirmişlerdi belki. Ama şimdi hepsi Allah'ın rahmetine kavuştu. İşte bence ne zaman Allah'ın rahmetine kavuşacağım. Ama son nefesime kadar yine Fatma Sultan'ın ruhuna Fatihamı göndereceğim. Temenni ederim ki şu dergah Gümüşhane dergahının bir devamıdır. Gümüşhaneli dergahı nasıl büyük bir heyecan içinde HACG yapıyorsa şuradaki heyecanı gördün tüyleri mi vardı? Şu kadar yüzlerce kişi var şurada. Bakınız ne kadar büyük bir sessizlik içinde benden evvelki muhterem cemaatı dinlediler. Teyze aldılar. Arkadaşlar hangi üniversiteye gitseniz hangi topluluğa gitseniz bir yapılan şu uzun konuşmalar sırasında mutlaka birbirleriyle meşveret edenler, olduğu yerde olanlar olur. Ne mutlu şu zevata, şu diye. efendiye hepimize ne kadar büyük bir sessizlik içinde bir öksürük sesi bile duyulmadan dinliyorsunuz. İşte gençlik budur arkadaşlar. Türk gençliği budur. Türk gençliğinin bu iman teyzi, bu imanı ile bu memleket inşallah daha çok çok yükseklere yükselecek. yükselecek. Şeyh Efendi'yi ben hakimlik mesleğine intisab ettikten sonra bir defa gördüm. Kendisi Bursa'da Üstade caminin imamı iken ziyaretine gitti. Bakınız 1924 25-26 gibi yıllarda beraber bulunduğumuz dönemleri ben size söyledim. Bir de şimdi 1949-50 yıllarına geliniz. Arada geçen dönemi. Genç bir çocuk, şu arkadaşımız gibi genç bir çocukken ben kostece delikanlı olmuşuz, büyümüşüz, hakim olmuşuz. Ziyaretine gitti Müftahade Camii'ne arabayla da çıkılmıyor. Öyle bir gidenler bilirler. Yaya olarak aldık. O tepelerden, yollardan, eğri büğrü aldık yerine çıktık. Ben odasına yöneldiğim zaman kapıdan kapıyı açtım. Hoca efendim içeride mi dedim. Açtım. Kendisi oturuyorlar, okuyorlardı. Başını kaldırdılar. Oo. O şehzadem hoş geldin dedi. Aradan bunca yıl geçmiş. Yüzler değişmiş. fizyonomi değişmiş. Her şey değişmiş. Ama mübarek zat görür görmez. O Şehzadem hoş geldin. Hemen ellerine sarıldım. Öptü. O bana sarıldı. Evet. Ve ondan sonra da meslek durumu icabı Efendim, oraya oraya git gel yurt dışına gittik yurt dışından geldik falan. bir daha görme kısmet olmadı şimdi değerli arkadaşlar, sizler belki ondan feyz almış kimseler değilsiniz belki feyz almış kişilersiniz ama ister olun ister olmayın hayrül halefler hayrül halefler size onun yolu zaten gösteriyor. Onun yolu zaten İslam yolu. Bu yol doğruluk yolu, dürüstlük yolu, ahlak yolu. Peygamberimiz ne demiş? Ben nekerimi ahlakı öğretmek için burasorum. Ve bir de şunu söyleyeyim. Hoca Tanzii o zamandan beri herkesçe şey söylenirdi o zaman. Sabır sahibi olan bir kişiymiş. Sabırlı bir kişi olarak tabii biz bütün iç yüzünü bilecek yaşta değildik. Ben daha Türkçe'yi ondan tanıştığım zaman yeni yeni öğreniyordum. Çünkü Mısır'dan yeni gelmiştik. Arapça konuşuyorum ve Türkçe'yi konuşmada biraz zorluk çekiyorum. O durumda onun tatlı bazı esprileri oluyordu Mehmet Efendi'nin espriler olur onun esprilerine Evet hepsi hoşlarına gider esprilerinin ve birbirlerine onun söylediklerini sonradan ne anlatırlar Mehmet efendi böyle dedi Mehmet efendi böyle dedi falan diye efendim anlatırlar fakat ben azdım o esprilerini ve sonradan onlar derlerdi ki çok sabırlı bir insan ama niçin derlerdi askerliği dolayısıyla mi derler komutanlarıyla olanın ilişkisinden mi derler Niçin derler bilmiyorum çok sabırlı insan. Değerli arkadaşlar. Onun o sabır ki bu oluşu, keyfiyeti bana çok etki yapmıştır. O çocuk yaşta etki yapmıştır. Çünkü ben hep etraftan olanlardan onun ne kadar sabırlı olduğunu ee, duya duyamayacağım. Niçin diyeceksiniz? Çünkü babamın memleketlisi olması itibarıyla bu da Kafkasya'lıydı ee, ciddi Kafkasya'lı olmak itibariyle babam kendisine çok üstü muamele ederdi. Çok temizli görür. Hep evimize gelir gider. İyi bir münasebetimiz vardı. Şimdi arkadaşlar size bir nasihatım. Bugün varız yarın yokuz. Kiminizi çok sabırsız görüyorum. O itibarla size sabır hakkında bir anımı veya iki anımı anlatayım. Anımlardan bir tanesi şu. Bir profesör arkadaşımız vardı. İnşallah Allah'ın rahmetine kavuştu. Bu zat ateist, yani dinsiz bir profesör. O kadar dinsiz ki sırf beni kızdırmak için Sırp beni kızdırsın diye gelir derdi ki Nusufçum bak senin Allah'ın ne yaptı biliyor musun? Bir yağmur yağdırdı bir yağmur yağdırdı perişan oldu veya bir gün gelir der ki senin peygamberin şunu demiş hep bana izah ediyor Allah'ı da bana izah ediyor peygamber de bana izah ediyor şunu yapmış bunu yapmış şimdi ben de dilimi döndüğü kadar ama sabırlı 20 sene, 30 sene beraber kocalık yaptık, uzattık. Bir defa bile yüzümü çevirmedim adamı. Anlatırım. O dediğim böyle değil. O dediğim şöyle, o dediğim böyle. O yanlış. Anlatırım. O yine gelir başka bir zaman. Nereden duyuyor, nereden ediyor. En böyle karışık konuları getirir bana. Cenab-ı Hak da o bilgiyi bana demek ki ihsan etmiş, ben de ona cevap veriyorum. Hayır, o öyle değil. Bu böyle, böyle, böyle. Ne hayır bu zat? Kanser oldu. Allah Allah. Kanser oldu, ağır hasta. Kızımla beraber, kızım da onun talebesi, kızımla beraber ciddi ziyaretini evine. Yapıyor yatağında, Hoş geldin Yusuf şimdi. Hoş bulduk. Bak dedi ben dedi bu halleri düştüm. Sen dedi mı dedi bir dua et de dedi. Şu derti üzerimden alsın dedi. Hı. Can Allah hepimizin dedi. Niye dedim senin Allah'ın yok yok dedi. Ben sen dedim dua etsen Allah'a dedim. ''Yok ben dedi. ''Niye etmiyorsun?'' dedim. ''Hiç yüzüm yoktu ondan.'' dedi. ''Hiç yüzüm yok.'' dedi. ''Şimdi yüzüm yok.'' dediği zaman ürperdim ben. Yani varlığını kabul ediyor, utanıyor, söyleyemiyor bir şey. ''Yok, yok.'' dedim. ''Allah'' dedim ''Affedicidir, sakın ha! Aklını böyle bir şey getirmesin.'' ''Sen'' dedim ''Allah'a dua et.'' ''Yok, yok.'' dedi. ''Sen'' dedim ''Ne olur'' dedi. Dua et. ''Canım ben dua ederim.'' dedim senin Allah'ın, deme dedim. Allah, Allah adını sen söyledin. Şimdi dedim, sen dedim, ömründe dedim, kelime şahid getirdin mi? Allah birdir. Peygamber, Hz. Muhammed onun eşçisidir. Dedin mi? Hayır, demedim. Sen hiç camiye gittin mi? Hayır. Kiliseye giderdim ama camiye gitmedim. Kiliseye gidermiş ama Görmek için. Peki ya turist olarak da Süleymaniye'ye gitmedin mi? Hayır gitmedi. Yani alerjisi var adamın. Ha, şimdi dedim bak sen bu duruma geldin. Gel beraber bir istifar edelim. Cenab-ı seni affeder etmez hayri mesele ama Rahimdir. Gel şu durumunda dua edelim Allah sana şifalar versin. İlerir e, mi dedi? Belmez olur mu canım dedi? Cenab-ı Hak her şeye kadir değil mi? Gel dua edelim, kızımla beraber adam kelime-i şahide o zamana kadar sabrettim ona bunu söyletemedim. Fakat o durumunda o adam kelime-i getirdi. Allah'ın varlığında kabul etti, peygamberi de kabul etti ama Cenab-ı Hak kabul ettiler duasını kabul etmez ayrı mesele. Ertesi günü hanımı telefon etti. Dedikleri hoca vefat etti. Ertesi gün. Bir günlük Müslüman. Bir gün Müslüman. Cenabı Hak ama şunu söyleyeyim. Ona bu şeyi getirten kendini ihadetle getirsen benim sabrım Ben ona ben ondan kavga edeydim. Ondan küseydim. Belki o o küskünlükle bunu da söylemeyecekti. Ve beni de karşısında bulmayacak. İkinci bir olay, bu da çok ibret vericidir. Bir arkadaşınız zamana bana sordu, sanıyorum onu yazdı veya yazmadı, bilemiyorum. Yine bir hakim arkadaş, hakimlik zamanında olmuş bir olaydı. O da bunun gibi bir zattı. Bir gün buna dedim ki, sen 60 yaşına geldin, ben de o zaman 26-27 yaşındayım. Sen dedim, hiç... Namazlık gidip de alnın secdeye vardı mı? Hayırdır. Varmadı. Peki yarın dedi musallaha taşına sana seni koydukları zaman demeyecekler mi ki imam? Bunu nasıl edersiniz? Bu imanlı bir zat mıydı? Dinine bağlı mıydı? Ne diyeceğiz? Gel dedim bir defa alnın secdeye gitsin de sana hiçbir şahedet şey edelim. Dedi ki bana dedi bir kilo dedi Yeni rakı alırsan dedi. hiç şişe. Gelirim dedi. Alacağım dedi. Yeter ki gel dedi. dedi ki Al gelir Hayır. Gel ondan sonra alacağım. Ben size anlattım mıydı bunu, bu olayı? Anlattım ben hocalara, hafızlara haber saldım dedim ki en güzel sesinizle ruhen bir imansız geliyor şunu imana getirelim öyle okuyun ki o kadar mubrik sesinden okuyun ki bu adam imana gelsin size böyle bir adam getiriyorum hristiyan mı dediler yok yok dedi türk e nasıl şey bu böyle Türk olur da imamız olur olmaz olur dedim var işte bir, bir tane vardı. Şimdi bunlar hazır hepsi adamı aldım getirdim okudular iş yazan okundu Cuma Cuma günü oluyor imamada dedim ki. imam bahsinden dedim bir şey hazırla da çok güzel. Söyle, bu adamın kalbini yıkayalım. Temizlensin. O da güzel bir hazırlık yapmış. O da okudu, yaptı. Ve camiden çıktık. Dedi ki, rakımı alsana. Canım sen evvela şu kalbini anlat bana, Kalbinde ne var? Dedi ki, kalbimde bir şey yok da dizlerimde var. Belimde var. Yat, kalk, kalk, kalk, kalk, kalk, kalk. Öldüm ya dedi. <gülüyor> Peki hafızların dedim sesleri ne? Ne yok canım dedi bağırdılar işte dedi bağıra bağıra bağırı bir şeyler söylediler. Ya hiç mi tesir etmenin? Yok yok. Sen benim rakıma al. Gel alayım dedi. Ve onun şişesini de aldım. Söz verdik Param sağlar. bu hemen yayılmış etrafa Mustafa Keseoğlu profesör onun kayınpederi müktü. Belki tanıyorsunuz Mustafa Keseoğlu'nu. O geldi bana. Duymuş olayı duymuş. Ya sen kimin evladısın? Ömer Ciyadin efendinin evladı. Ömer Ciyadin'in evladı dedi böyle haram işlerde dedi işi de. Bakalmışsın adama. Bağırıyor bana. Ömer Lüftü Efendi Müftü. Ömer Lüftü Efendi de tekkenin girendi rüklerinden ama intisabı Necati Efendi'ye mi Hasan İlmi Hazretleri'ne mi bilemeyeceğim o zamanlar o da gençti yani öyle mi? dedim ki aldım dedi. yalnız bir şey söyleyeyim Lüftü Efendi dedi. kusura bakma Şimdi dedim bu adamın alnını ben sesliğe getirdim mi? Ama şöyle ama böyle. Getirdim. Ona kulaklarına dedim Kur'an sesini ilettim mi? İletti. İyi. Duayı da elini açtırttın mı? Açtırttın. Bunun bir sevabı var mı? Elbette var dedi. Peki. Rakı almanın da günahı var mı? O da var. Ya. Ömer Lütfü Efendi dedim. Bırak dedim şimdi bakkallığı dedim. O mu ağır o mu ağır? Cenab-ı Hak bilir onu dedim. Hangisi ağır? Selamun mu ağır? ağır. Günah. Günahı mı? Ömer Lütfü Efendi şöyle düşündü. Haklısın evlat dedim. Haklısın. Cenab-ı Hak takdir eder onu dedim. Allah günahını affetsin. Anin dedim. İnşallah affederiz. Şimdi affettim de etmediniz. Bakınız. Şimdi benim kafamda o var. Hakikaten onun günahını taşıyor muyum? Taşımıyor muyum? Aradan geçti on beş yıl. Belki de yirmi yıl. On beş yıl geçti mutlaka. Bir gün taraf karşılaştık Müzak ihtiyarlamış falan Müzak. Aa bu vakti ki bu hakim arkadaşım. Aa sarmaş dolaş filan böyle. Derken Camii'nde ezan okunuyor. Günahreden ezan okunuyor. Külah. Dedim ki hadi buradan yavaş yavaş dedim muhabbetimiz devam etsin. Şeyde dedim İstanbul Evinönü'nde dördüncü vakıf hanı var. Onun altında kıraathaneler vardı. Oyun oyun oynanmaz. Sırf kıraathane okumak yerleri falan vardı. Şimdi halıcılık dükkanları falan var orada. Orada konuşalım senden dedim. Yok yok dedi sen git ben gelirim dedim. Ya bir şey mi var? Hadi dedim ben hemen gidelim. Yok yok dedi sen git ben geleceğim. Ne oluyor dedim? Yine çarkınlık falan bir şey mi? Ne var dedim böyle. Sen gizli gizli işler yapıyorsun. Yok yok dedi. Ve bir sesi bir tuhaf olmaya başladı. Dedi ki ya duymadın mı dedi. Ezanı muhammed' okundu dedi. Ezanı muhammed' okundu. Sen ne diyorsun dedi. Aman Ya Rabbi. O adam bunu söylüyor. Sen... Sen ne diyorsun dedim. Ne diyorsun sen? Evet dedi ezanı Muhammed'i okunuyor. Ne başladı. Ağlamıyor. Ve boynuma sarıldı. Ben onun boynuna sarıldım. Yol ortasına başladık. ağlaşmaya İkimiz. Hani dedi sen dedi bir şerakıyla dedi beni camiye götürdün ya. Evet. Oradan çıktıktan sonra dedi ben düşündüm. Ya bu kadar insan aptal, idraksiz, zamanını boşa harcıyor da, bu kadar insanın içinde akıllı olan ben mi? Bunların için hiç akıllısı yok mu? Bu Yusuf da mı akılsız? Beni severdi çünkü. İstemez de bana akılsız demek ama o zaman demiş demek bu, bu da mı akılsız? Dur demiş, şunu bir inceleyin. Emekli olmuş, başlamış kitaplar okumaya, Okudukça okudukça Hristiyanlığı okumuş Efendim Becurusuylu okumuş hani. Gideyim, hac vazif haritasını ifade edeyim. Gittim ki dedi Hazreti Peygamberin Huzuruna daha girerken Medine-i Minervere'ye Gittiğim zamanı Bacaklarım titmüyor dedi He, Heyecandan bacaklarım tutmuyor Titriyorum Orada yakardım dedi Hazreti Muhammed'e yakardım ne olur. Beni şefaatinden mahrum etme. Ben bu kadar günahkarım. Şuyum buyum diye dedi, yakardım diye. Söylediği şeyler uzun zamanınızı almayayım. Evet. Allah Allah. Bana kuvvet kudretler, Bu İslam'ı bana sevdirdin. Buraya kadar geldim. Beni daim kıl bu yolda dedim. Ne dedi? O günden bugüne ben dedi işte bu Şimdi ben daha bir coştum. Daha bir gözledim. Dedim ki yahu İyi ki seni karşıma Cenab-ı Hak gönderdi. Ben bu günahının vebalini taşıyorum diye çeşidi. bir şişe alakayı sana aldım diye. Elhamdülillah şimdi sen hidayete erdin. O da benim üzerinden ayrı Şimdi çocuklar gençler sabırlı olun. Birisini bir imansızı veyahut bir münafıkı doğru yola çekmek için sabırlı olun. Her şey yüzüne vurmayın. Yavaş yavaş, terkinden, rahatlıkla, efendim, bakınız bir imansız nasıl imana geliyor. Yavaş yavaş her şey sabırlan, efendim, her şeyi mutfezir olursunuz. Her şey yaparsınız. Ben şimdi sizi gördüm. dışarsız da bir alem don taşıyor. Bakınız ne kadar büyük bir sessizlik şimdi beni dinlediniz. Arkadaşlarımı dinlediniz. Efendim. Şimdi bu bir iftihar kaynağıdır. Bu memleket sizin gibi çocukların, gençlerin çoğalmasıyla inşallah iştirah bulacak, yükselecek ve böylece yüksekliğin şahikasına ulaşacak. Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. efendi. bana bu konuşma lüksünü bahşettiğiniz için de size teşekkür ederim. Allah razı olsun. Necati amca, elini öperim. Şimdi kalkıp edeceğim. Görmedim siz affedersiniz. <Gülüyor> Tell <speaking in foreign> me, <language> <speaking in foreign language> Bismillahirrahmanirrahim. Hasbuna Allahu ve ve Mihrab'ın yakından tanıdığı sesin sahibi Mustafa Sabri Erdoğdu Bey'e teşekkürlerimizi arz ediyoruz. Aydın'dan gelen Mahmut Sami Yıldırım Bey Efendi çok acele kapıdan bekleniyor. Şimdi Hoca Efendimiz Hazretlerine arz ediyorum. Kaldırış şiirlerden, naatlerden Hoca Hoca Efendimiz'in sevdikleri bir naat vardı. Fakir Medine-i Münevvere'de fakir hanemizde okurken ağlarlar mübarik sakalından sanık halinde yaş bırakardı. Ruhunu tesgid için ben okuyayım, sizler dinleyin. Evet. Dertimendim ya olallah deva ol derdime <gülüyor> derdidim Ya olallah deva ol derdime <gülüyor> ders ol ya hadi bu asıyı girme <gülüyor> sen şefa varken yalvarayım der <gülüyor> ben de şu ikidiyanım züldülü allanayım Mücrimim gerçi Muhammed Mustafa Heyraniye. <gülüyor> Bu yuvaslındır muattar eğleyen sündürleri. Bu yuvaslındır muattar eyleyen sündürleri. Nur cemalinden eserdir bağ aşkın gülleri. Gül cemalindir habibin mesvedendir gülleri. Ben Rasûl-i Kibriyânen bülbülün âlâmıyım. Mücrimim gerçi Cemal'i Mustafa hayranıyım. Canını canâna kurban ediliyor pervaneler. Bezmi vatılın neşesinden kaç yolur mektaneler. Aşıkın gözyaşlarından doldu hep heymaneler. Ben Resul-i Kibriyanun vülvülün alamıyım. Mücrimim gerçi Muhammed Mustafa hayranıyım. <gülüyor> Elmek istersen o şahın himmeti indadına canı ı dilden aşık ol gel ismide Tevradına. Ses verir ulvi melekler ateşin feryadına. Ben Rasûlü Kibriyânen bülbülün âlâniyım. Mücrimim gerçi Muhammed Mustafa hayranıyım. <gülüyor> Derunu dilde her derde devatın ya Rasûlallah. Muhammed Mustafa hayrul verâsin ya Rasûlallah. Muallâcil vecahın kâbe kavşeyni evednadır. Cemal-i Tür Kemal'e aşinasın ya Rasûlallah! la amruk i kudsiyetin deryâ-i İhsandır! Günahkâr ümmetin için mütecasın ya Rasûlallah! Seni medheylemek ister bu gönlüm ya Rasûlallah! Senin meddâhın Allahdır benim medha gücüm yetmez! Çiçekler, laleler, güller, sana ilanı aç eyler. Gönüllerde esen badi sabah ya Resulallah. <gülüyor> Rahim. Elhamdülillahi hakka hamdihi Nahmeduhu bi jami'i mahamidihi Allahu lehu'l hamdu kemaa yanbaghii li celali vecdihi ve li azimi sultani Hamdan kaseeran tayyiban mübareken fi ala kulli halin ve fi kulli halin Es-salatu ve selam ala seyyidil evvelin ve'l akhirin. Taci ru'usina ve tabibi kulubina. Ve rahmetullah ve el hasene. Muhammedin'l Mustafa ve ala alihi ve sahbihi ve men tabi'ahu bi ihsanin ilayevil ceza. Ama da çok aziz misafirlerimiz, muhterem kardeşlerim çok uzak şehirlerden otobüsler tutarak geldiniz. Aşk ile şevk ile kışın soğuğuna bakmadınız yerin darlığından sıkılmadınız. Dizinizi koyacak yerin sıkışıklığından rahatsız olmadınız. Allahu Teala Hazretlerinin rızası için Allah'ın sevdiği kulları sevme yolunda Yaptığınız bu ziyaretinizi Rabbim Teala ve Tekaddes Hazretleri çok üstün ve çok müstesna mükafatlarla taltif eylesin. Hadis-i Nebeviye'de Hadis-i Kutsi-i Nebeviye'de buyuruyor ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Kale Allah'u Azze ve Celle hak Mahdeti lil muhtahbine siye. Bu hadis şerifte beş cümle vardır. Bir cümlesi bu: Birbirlerini Allah için sevenlere benim sevmem, razı olmam haktır vaciptir, muhakkaktır, tahakkuk eder manasına bir cümlesi de ve hakkat Mahabbeti lil mütazavirine fiye benim rızam uğrunda birbirlerini ziyaret edenlere de benim sevgim vacip olur, hak olur, taakk eder. Ben onları severim demek. Bu müjdelere Rabbim Teala cümlelerinizi nail eylesin, masar eylesin, sahip eylesin. Allahu Teala Hazretleri hepimizden razı olsun. Kıymetli üstadlarımızdan hiçbir yerde bulamayacağımız kıymetli bilgiler aldık. Çok değerli hatıralarını dinledik. Gördük ki hocamızın dervişliği de, müritliği de kerametlerle doluymuş. Aradaki fasılayı bilmeyenler şu cemmi kafirden bu kıymetli ve göz kamaştırıcı muhabbet topluluğundan ibret alsınlar ki kerametleri vefatından sonra da devam ediyor. Ben aciz kardeşiniz onun cenazesindeki muhabbetli kalabalık kadar büyük bir kalabalığı İstanbul'un görmediği kanaatindeyim. Çünkü Cenaze namazını kılan cemaatin bir ucu ta esnaf hastanesinin yanındaydı. Süleymaniye camisi dolmuştu, avlusu dolmuştu, kıble çizgisinin önüne geçilmişti, sokaklar dolmuştu, yandaki sokaklara taşmıştı. Esnaf hastanesinin önüne kadar cenaze namazının kalabalığı uzanmıştı. Fatih, Fatih'te trafik aksamıştı. Saraçayana başında yollar çıkanmıştı. Hem de nasıl bir zamanda perşembe günü öğleye yakın irtihali dar etmiş olan hocamıza herhangi bir ilan ve açıklama yapılmadan Türkiye'nin her yerinden gelen mühiplerle yani bir gün daha bekleseydi perşembe günü öğleyin vefat ediyor, cuma günü öğleyin cuma namazı kılmıyor Süleymaniye Camii'nde. Yani biraz daha bir beklese İstanbul yerinden oynardı. Rüyada görüp gelenler, duyup gelenler, işaret alıp gelenler... ...yani tariflere sığmaz bir halet. Tabi, tarif edilemiyor hakikaten kemalatı. Çünkü keramatı, çünkü hakikaten her halinde bir zarafet, bir, bir keramet var idi. Ben Deniz'den kitaplarının mukaddemesinde... Kendisine anlatmam istendiği zaman hayatıyla ilgili bilgileri oraya derc etmiştim. Kendisinin tuttuğu bir günlüğü vardı. Kimse bilmez benim yanımda mahfuz kendi el yazısıyla her gün hatırasını yazmış. Ta askerliğe gittiği zamanlarda. Ve oradan ben tarih olarak kendi el biliyorum ki 16 Temmuz 1336 tarihinde Ayasofya Camii'nde Cuma namazını kıldıktan sonra Yusuf Siyah hocamızın muhterem pederi hemşehrisi Dağıstanlı Ömer Ziyaretin Efendi Hazretlerine gidip intisat eylemiş. Elhamdülillah tarikate Aliye'ye girmen bugün nasip oldu diye defterine böyle kendi el tarihi yazılmış olduğu için sahih bir bilgi olarak onu da buraya kaydetmiştim. Tabi herkes gibi çok, herkes hayıflanıyor. Efendim, e, tam istifade edemedik, kıymetini bilemedik, hizmetini yapamadık diye ben hizmetini en az yapabilenlerden biriydim. Çünkü Ankara'da İlahiyat Fakültesi'nde vazifem Vardı ve ne zaman kendisine Vazifeden ayrılayım Hizmetinize geleyim desem Profesörlük ne zaman diye sorardı Profesör ol da öyle derdi Yani doktora yaptım Doşent oldum Askere gittim Her seferinde arzumu izhar ettim teklifimi arz ettim Her seferinde Profesör ol da öyle demişti benim de profesör olacağım yoktu ama nasıl olduğunda ben bilmiyorum nasıl beni profesör yaptılar onu da anlayamıyorum yapmazlardı çünkü bütün fakültedeki efendim e, rey durumu benim profesörlüğüme evet diyecek insanların sayısı bakımından uygun değildi benim de halim uygun değildi fakültedeki e, hasımlarım beni çok tenkit ederlerdi fazla e, mutaassıp olduğum iddiasıyla. Ama büyüklerin himmetiyle Allah'ın lütfu keremiyle o nasip oldu. Burada birkaç cümleyle hocamızın ahlak ve şemailini hayatına dair bilgileri anlatmıştım. Ondan sonra bu anlattığım yazdığım sözlerin bazıları radikal İslamcı denilen efendim akılcı genç efendim böyle eskiyi tanımaz efendim dini ahkamı kendi kafalarıyla asıp keser kesip biçer Efendim kesin kararlar verir, reddeder, inkar eder böyle tarife içinde bazı kimseler şiddetle efendim reddettiler, karşı çıktılar. Onu anlatmak istiyorum burada. Ben de yani bir açıklama olsun diye şöyle yazmıştım ki insanın kalbinden geçenleri bilir, kendisine ziyarete gelenin kalbindeki soruyu sormadan cevaplandırır. İstemeden, ihtiyaç sahibinin muhtaç olduğu şeyi bağışlardı. Buna kızıyorlar, Bunlar söyledim diye bana. Bunları yazdım diye. Gönüllere ve rüyalara tasarrufu vardı. Gönüllere ve rüyalara tasarrufu vardı. Bereket gittiği yere yar, bolluk onunla beraber gezer, en hücra, en kıtlık yerde o gelince nimetler dolu taşardı. Şimdi ben bunları bir kuru medih olarak yazmadım. Ama bu bunları kabul edemeyen kardeşler de böyle bir zatı tanımadılar. Tanımadıkları için akılları da akıl çok küçük bir vasıta. Sı yani ancak yerde yürüyor, havalara uçmuyor. Mâverâya gidemiyor. Ancak tıpsı tıpsı yerde yürüyebiliyor. Anlayamadılar. Onun için burada bu kadar büyük kalabalığı efendim görünce eğer sabrımızı sabrın çok fazlidi üzerinde üstadımız konuştu zorlamayacaksan kısaca izah etmek istiyorum insanın kalbinden geçenleri şeyleri bilir tabi canım yani gaybi Allah bilir diyorlar şimdi bunun karşısında kürsüde elini yumru yumruklayıp şeyi Kaydı Allah bilir, mı? Allah bilir ama Allah'ın bildirdiği de bilir. Allah bir şeyi bir kuluna bildirdi mi? O da bilir. Sonra Kurbu Nevafil diye bir hadiseyi hadis-i şerifte Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem bildiriyor. İbadet ve taatle, nafile, ibadetlerle iyi bir kul olarak bir insan Allah'a vazifelerini güzel yapınca Allah'ın gören gözü olur. Söyleyen dili olur, işiten kulağı olur, tutan eli olur, yürüyen ayağı olur. Yani her şey olan işte olur. Yani Allah ona her şeyi gösterir, duyurur, söyletir, yaptırır, muhtedir, kılar, Efendim uzak mesafelere tayyi mekanı nasip eder demek tabi. Şimdi bunun misalleri, benim yaşadığım şeyler. Mesela ben yanında oturdum, kalbimden bir şey geçiriyorken hiçbir şey söylemeden hatırlıyorum öyle şey olur mu? diye o geçirdiğim fikrin şeyini söylediğini biliyorum. Vaaz verirken dinleyen bir insanın kalbinden geçirdiği bir şeye hayır. Öyle düşünüyorsun ama şu şöyledir dediğini biliyorum. Camiden çıkarken arkasından yürüyen bir insanın hocaya şunu sorsam şöyle desem, böyle desem diye arkasından giderken gönül tebessüm edip cevabını verdiğini biliyorum. Demek ki gönülden geçenleri bildiğini hadiselerle biliyorum da onun için yazdım. Bir. Yani misalleri çoktur. Burada bu işleri efendim hocamızı tanıyan efendim ve bu bu gibi olayları yaşayan sanırım çok kimse vardır veya yaşlı olanlar gelememişse bile efendim onlara sorulabilir kalbinden geçenleri Allah'ın bildirmesiyle biliyordur Şahidim. şahadet ederim sonra gelenin sormadan cevabını verir misafir, Sonradan o itiraf ederdi ya şunu soracaktım hocam hiç sormadan cevabını verdi veya tam kalabalıkta vaazda arka tarafta gelinden şu soruyu geçiriyordum, onun cevabını verdi diye. Evliya Allah da bu hal çok görülür. Başkalarında da görülür. Yani Allah'ın kullarına bahsettiği hoş hallerden birisidir. Bunların misallerini böyle eğer oturuş sıkışık olmasa, mekan da geniş olsa ki hatırıma geliyor bu söz arasında onu da teklif ediyorum hepinize Bir Mehmet sahip Kodku kültür merkezi yapalım. 50 bin kişi alsın. Çünkü kalabalıklar küçük yerlere sığmıyor. İnşallah bir dahaki seneyi devriyesinde hocamızın Mehmet Sahip Kodku kültür merkezinde böyle rahat koltuklara oturmuş bir şekilde çok efendim geniş bir mekanda inşallah anarız. Allah sıhhat afiyet versin. <gülüyor> Gelenin sormadan cevabını verirdi. İstemeden ihtiyaç sayrının muhtaç olduğu şeyi ona bahşederdi vefat ettiği zaman postaneden evrakını getirip getiren posta memuru söylemiş bir kış günü evde kömürü yok para da yok çoluk çocuk soğukta hocamıza da bir yerden havale gelmiş havaleyi hocamıza postaneye zahmet etmesin diye postadan almış posta memuru geçirmiş hocamız Gültev'e müdebessin gel bu parayı seninle ikiye bölüşelim demiş gelen paranın yarısını posta memuruna vermiş posta memurunun ifadesi ne bir kuruş az ne bir kuruş fazla ihtiyacım olan kömürün parası kadar tam tam tamına istemeden verir dediğim buna benzer misaller çok mesela burada tercih İsmail Efendi vardı efendim dernek işlerine bakardı caminin Alt kapının yanında ahşap bir küçük bina vardı. Oğlum İsmail şu binayı alsak da camiye katsak buyurmuş hocamız. Peki efendim demiş. Çıkmış ilgili başka abilere cemaatin işlerine koşturan abilere söylemiş. Ya İsmail şimdi başımıza yeni telaşlar çıkartma. Dur bakalım kenarda demişler onlar. Bir hafta sonra bir mektup gelmiş cami derneğine. Efendim siz camide komşusunuz caminin aşağısında alt kapısında bitişik olan evin sahibesi benim müvekkilemdir. Evini satıyor. Komşu olmak dolayısıyla ilk önce size teklif ediyoruz. Fiyatı 125 bin lira. bu almış gelmiş hocamıza demiş ki hocam ne haldir? Bakın siz şunu al, alsak İsmail evladım dedim. İşte bak 125 bin liraya efendim teklif geldi Ankara'dan. İsmail demiş hocamız yine. Bakın tevalü ediyor kerametleri. Yani her sözü keramet. Evladım sen ona şu kadar fiyat ver. Tapu masrafları da size ait diye teklif et demiş. Tabii yine çıkmış. Hocamız bu evi almak istiyor filan Yine mümkün olmamış. O ev satılmış. Hangi fiyata? Hocamızın teklif ettiği fiyata. Hı -hı. Ve tapu masrafları da şeye, satana ait olmak üzere. Hı -hı. Tam hocamızın söylediği miktarda. Tabii o ev içinde aldı. O, camide, o caminin bir parçası şimdi. Orada namaz kılmıyor. Aldık ama neden sonra aldı? Yani nihayet gömdü dolaştı. Bütün oradaki evleri aldı. Yani gelenin sormadan cevabını verir. isteyen İhtiyar sahibine mutlaka olduğu şeyi istemeden bağışlardı. Hadiseleri böyle. Başından geçen hadiseler. Sonra gönüllere ve rüyalara tasarrufu vardı. Gönüllere tasarrufu vardı. Ankara'dan ben çıktım. Pazar günü vaaz vereceğim. Emrediyor bana. Ankara'dan atlıyorum otobüse. Buraya geliyorum. Pazar günü vaaz veriyorum. Gidiyorum. Hem de ziyaret etmiş. El öpmüş oluyorum. Otobüse bindim. kalbinden bir ilahi geçiyor. kalbinde. Gönül ailesin sohfi. Eğer kılır isen safi. Açılır sana bir kapı. Ayağın olur cemalullah çok güzel bir bestesi de var. Mehmet Bey diye bir kardeşimiz var. Allah selamet versin. O da çok güzel sesiyle söylerdi bunu. Şimdi bu ilahi gönlüme düştü. Gönül ayinesin sofi, ilahi olarak söylüyorum. İçim söylüyor. Kalbim, gönlüm söylüyor. Gönül ayinesin sofi, eğer kılır isen safi, açılır sana bir kapı, ayağın olur cemalullah. Şimdi Ankara ile İstanbul'un arası dokuz saat. Gönlüm bunu söylüyor ve ben de hayret ediyorum. Niye gönlümde bu ilahi var? Kendi kendine suni olarak zorlama yapıyorum. Diyorum ki başka ilahi bulayım kendine. Takıldı aklım buna. Bozuk plak gibi aynı şeyi söylüyor. Başka şeyleri söylüyorum, söylüyorum. Gene iradem gevşediği zaman gene o ilahi. Uyuyorum, uyanıyorum. Gene o ilahi. Gene o ilahi. Bütün gece bu ilahiyi talim ederek Ankara'dan İstanbul'a geldim. Toplapı Garajımda sabah namazını ancak orada kılabildim, minibüse atladım, vatan caddesinde indim, buraya yürüyorum, kalbim hala gönül ayin Sofi, eğer kılır isen safi, açılır sana bir kaffı, ayağın olur, Cemalullah'ı söylemekle, vir dediğinde öyle geliyor bu tarafa. Geldim, içeri girdim, elini öptüm. Kamazı kalmışlar, işe al kalmışlar, oturuyor şöyle. Ta ulkorum yüzü mütevessin giziması, gülç yüzünden güller açılıyor, gülerken elini öptüm. Bak dedi esas ne kadar güzel söylemiş şair dedi. Elini telefonun yanında, orada telefon vardı duvarda, tel rafta. Kitap da yoktu başka. Birazcık bir kitap çıkarttı oradan. Bak dedi ne güzel söylemiş şair dedi. Ben de aldım baktım. Hangi şeyi yazmıyor mu? Gönül ailesi, Gönül ailesi Sofi eğer kalırysa Safi saati açılırysa bir fark ayan olur El yazması diyese, matbu değil. El yazması bir yazma eserde bunu gördüm. Şimdi kitabanesi bana intikal etti. Yani bana evladım bu kitaplar senin demiştim mirasa, kitapları bana geldi. Araştırdım o kitap yok. Allah Allah. Yok o kitap. Ama o gün bana o şeyi böyle göstermişti. Yani gönlüne tasarruf ediyor. İlla onu söylettiriyor. Gönüllere tasarrufu var dediğim buna benzer misallerden. Sabahlara kadar söyleyecek misallerim çok. Şimdi... Bursa'da bir doçent arkadaşımız var. Melek gibi bir kimse. Çok hoş bir kardeşimiz. Ben diyor... küçüklüğümde ortaokul talebesi kendine bir oyun buldum. Gözümü kapatayım, aksakallı, nurlu hayalinden bir insan canlandırayım. Onunla sohbet edeyim, meselelerimi ona danışayım dedim diyor. Böyle bir hayal oyunu kurmuş. Ortaokuldayken kendisi. Gön, gözünü kapatmış. Pembe yanaklı, beyaz sakallı, mübarek, sevimli, sempatik bir insan tasavvur etmiş hayalinden. Efendim işte ona konuşurmuş hayalinde. Geldi olursa açarmış filan. Hani insanın kendi kendine konuştuğu gibi. Ortaokul bitti diyor. Üniversite bitti. Şey, lise bitti. Ben teknik üniversiteye geldim. Burada diyor ee, okumaya diyor. Bir gün beni bir camiye getirdiler diyor. O caminin hocası baktım ki bizim Merhez hocamız o hayalimde tasavvur ettiğim şahıs diyor. Yani altı sene, sekiz sene önceden hiç gör, kendisini görmemiş olan bir kimsenin gönlünde yani hayalimde tasavvur, tasavvur ettiği bir insanın bu olması. Bu nasıl bir hadisedir? Yani onun gönlüme tasarrufu bunu Yani onun isteğine göre... ...bu tarafın ona tasarrufu tabii. Sonra rüyalara tasarrufu vardı. Bu da bir olaya dayanıyor. Yani bunları ben... ...mübellel olarak yazdım. Yoksa kuru medhiye olsun diye yazmadım hocamıza. Olan şeyleri yazdım. Olan şeylerin hepsini de yazmadım. Celal Hoca vardı. Hepimiz tanırız. Celalettin Öktem Hoca Efendi Hazretleri ki... ...Osmanlı ulamasından... ...yani böyle ahsar-ı atika büyük şahsiyetlerden bir alim fazıl kamil zat idi. mekan cennet olsun. İlmi kelam üstadı idi. İlmi kelamda, akaitte yedi tuğla sahibi üstesna bir kimseydi. Celalettin Öften Hoca ki tabi akait meselelerini tevhidi, şirki, şirki hafiyi vesaireyi kendi ihtisası olması dolayısıyla çok iyi bilen bir zatı muhterem eee hocamız hakkında demiş ki çocuklar hocanızın kıymetini bilin çocuklar dediği de işte bu mühendisler gençler yani üniversitede belki hoca onlarda e, hocanızın kıymetini bilin eğer ben sizin şu hocanızı tanımasaydım imanla göçmenden şüphe eder gerçek imanı onu tanıdıktan sonra anladım demiş şöyle bir hadise anlatmış efendim o şahıs burada olsaydı da kendisi anlatsaydı ama benim ikinci elden duyduğum kadarı. Hayır ben Osman Bey'den duydum ama istersen gelsen anlat. Ee, Osman Bey'in güzel Genisi'nden duydum. Yahya Bey'den duydum. hemen Yahya Bey, Osman Bey şimdi tanıdığımız kimseler. Şimdi bir gün e, bir tedbik geliyor hocamızıza. Davetiye geliyor. Yüksek İlham Bağlar Başında Temel Atmak Töreni ve hocamız diyor ki Yahya Oğuz'a al ben gidemem oraya beni temsilen sen git peki efendim diyor hem de diyor orada diyor bir konuşma yaparsın davetlilere aman efendim diyor oraya gelen İstanbul'un hep hocaları mübarek insanlar meşhur alim kimseler ben bir genç mühendisim elektrik mühendisiyim yani ben onlara çıkıp orada Nasıl bir konuşma yapabilirim? Nasıl yapabilirim? Deyince hocamız demiş ki Celalettin hocanın size Beyazıt'taki kapısında söylediği sözleri anlatırsın. Celalettin hocanın Beyazıt'ta size söylediği sözleri anlatırsın demiş. Şimdi Yahya Bey şaşırmış buna. Çünkü Celalettin Hoca bunu Yahya Bey'e, Osman Bey'e sır olarak söylemiş. Kimseye söylemeyin diye söylemiş. Yani onların anlattığını anlatırsın diye şaşırmış. Ve hemen hocamızın yanından çıkınca Osman Bey'e gitmiş demiş ki abi sen bu Celalettin Hoca'nın bize sır olarak söylediği bilgileri başka birisine anlattın mı? Yani hoca diye vesaireye Hayır. Anlatmadım. Yani anlamış ki anlatmadan biliyor. Hadise şu. Rüyalara tasarrufu an, e, anlayacağız yani burada. Celalettin Hoca tanıdığı ve ahir ömründe sevdiği ve bağlandığı intisat ettiği. Kendisinden de yaşça küçüktü hocamız. Hocamızın yanına gelmiş. Hocam demiş hacca gitmek istiyorum. Ama malum mevzuat müsait değil. Hacca bırakmıyorlar. Pasaport vermiyorlar. Ankara pasaport dairesine müracaat ettim. Efendim e, altı ay geçti. Daha fazla zaman geçti. Pasaportu göndermiyorlar oradan demiş. Şikayette bulunmuş. Hocamız cennet mekanı da mükemmersin. E, gelir. Verirler inşallah yakında demiş. Ve bu sözü söyledikten sonra hocamız şöyle kapıdan girince karşı tarafta duvar boyunca camın önünde uzanan bir sediri vardı. Kendisi sedirin sol tarafında ditte otururdu. Üstte de Edeb Yahu yazılı Abdülkadir Hatta Abdülkadir Efendi'nin ev büyük bir evre vardı. Orada o da pencerenin yanında diz çökmüş oturuyor. Uyuklamış Celalettin Hoca. Hocamızın huzurunda uyuklamış. Ve rüyasında kendisini Ankara'da pasaport dairesinde görmüş, pasaport dairesindeki memur pasaportu imzalayı kaldırmayıp hocam al diye uzatmış eline, sevinçle almış pasaport rüyada. Rüyada böyle sevinçle alınca uyanmış, bir de bakmış ki hocamızın huzurunda uyuklamış. Yani böyle bir mübarek sahafin huzurunda, ihtiyarlıktan işte uyukladım diye, mahcup böyle mahcup bir vaziyetteyken hocamız mütebessüm Demiş, nasıl pasaportu aldın mı elinde? Nasıl pasaportu aldın mı elinde? Hakikaten de birkaç gün sonra Ankara'dan da pasaport gelmiş. Sayma Hanım vardı burada. Hocamızın sevdiği hanım, öğretmen, yaşlı ihmandan bir kimseydi. Demiş, efendim işte durum, hacca gidemiyorum, gidemedim. Çok da ağırca ediyorum filan deyince, e ben seni hacca getireyim demiş. Sayma Sayman rahmetli bana kendisi anlatıyor. Ben de sanıyorum ki hac meclisini gelecek hocamız pasaport çıkarttıracak bize kendi hinayesini alacak beraber hacca gideceğiz sanıyorum diyor. İşrak namazını kıldıktan sonra öğleden evvel ile uykusu için yatmış hocamız gelmiş rüyada hadi bakalım demiş hazırlanmışlar beraber hacca gitmişler tavaf etmişler sahip etmişler ...Arafat'a çıkmışlar... ...Müzdelife'ye gelmişler... ...Münay'a gelmişler... ...Hacı yapmışlar... ...Rüyada... E ...bu nedir...